1649 numaralı konu, Hazreti Peygamberin hilali gördüğünde yaptığı dua, Allah'ın Resulü hilali gördüğünde, ya Rabbi, onu bize uğurlu kıl ve iman, selamet ve İslam üzere yenile, benim ve senin Rabbimiz, Allah'tır, diyordu.